Économie écologique. Barış Gençer Baykan Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese merhaba, günaydınlar ee, geçen hafta dinleyici destek günleri e, çok başarılı geçti. Açık Radyo'nun bütün e, dinleyicilere teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Bir hafta ara vermiş olduk programımıza. E, bu hafta e, yine gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta e, programımızı e, yapamadığımız süre içerisinde yine... Ee, çevre gündemiyle ilgili pek çok şey yaşandı. Ee, Tabi siyasi gündemden çok fazla yer bulamıyor veya yeterince dikkat çekemiyor bazı meseleler ama e, biz programlarımızda mümkün olduğunca ele almaya, e, satır aralarında kalan e, konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ne oldu geçen hafta? Ee, çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın e, ilginç bir demeciyle e, karşılaştık. Özellikle bu ÇED davalarının e, açılmasıyla ilgili yani yoğunluklu olarak bu yatırım projelerine açılan ÇED davalarıyla ilgili bir iş adamının e, bakana bir serzenişi oldu. E, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir e, bu ÇED raporlarıyla ilgili e, yargı süreçlerinden şikayet etti. Bakan da ÇED davası Açanları yatırım düşmanı olarak ilan etti ve tabi bunun arkasından yani bu çevre meseleleriyle ilgilenenler e, arasında da bu epey tartışıldı, konuşuldu. Şimdi biz de e, konuşacağız programımızda e, birazdan e, çevre mühendisleri odası başkanı Baran Bozoğlu e, hattımızda olacak Ve kendisiyle aslında bu uzun Türkiye'nin ÇED yönetmeliği ile ilgili süreci konuşacağız. Tabi iş dünyasının hızlı hareket etmek adına bir an evvel yatırımları planlamak adına yaptığı bu açıklama biraz normal karşılanabilir ama adında çevre geçen bir bakanlığı temsil eden, bir bakanın, bir siyasinin bu kadar iş dünyasının yanında yer alıyor olması çok anlaşılır bir durum değil. Baran Hatta sanıyorum. Baran günaydın. Evet, Günaydın, Kıyım. Merhabalar. Şimdi tekrardan sanıyorum TİMOP'ta geçen haftada yeni genel kurul yaptınız. Yeni seçim yaşandı ve tekrardan başkan oldun değil mi? Doğru evet, anons evet, ettim evet, değil mi? Evet. evet. Tekrar görev aldık doğru. Tamam. Başarılar diliyoruz yeni görevin ee, Kutlu olsun tamam. tebrik ederiz Şimdi tabii yani ben biraz bu son bir hafta 10 günde yaşanan bu son gelişmeyi özetlemeye çalıştım ama aslında tabii ÇED yönetmeliği ile ilgili süreç çok eskilere dayanıyor. 20 yıla aşkın bir süreci var geçirdiği bir takım evrimler değişimler var ÇED yönetmeliğinin. Belki çok kısaca yani artık tabii ki açık radyo dinleyicileri çok aşina ama çevresel etki değerlendirme raporu diye Kısaca chat dediğimiz raporlar esasen ne işe yarıyor? Önce istersen onu bir söyleyelim. Ondan sonra da geçirdiği bu yasanın, bu yönetmeliğin geçirdiği süreci konuşalım. Tabii. Şimdi tabii genelde biz çevresi etkide değerlendirme kısa adı chat olan raporları genelde mahkeme kararları üzerinden basına yansıması veya işte halkın katılım toplantısındaki çatışma ortamlarından duyuyoruz. Fakat biz her zaman şunu söylüyoruz çevre mühendisleri olarak bu bir planlama sürecidir. Çevresi etki değerlendirme bir rapor veya sadece tek başa bir belge hı hı. izin alınan bir yaklaşım değildir. Bu bir planlama sürecidir o yüzden de doğru yapılması gerekir. İlk defa 1969 yılında Devletleri'nde kanunlarda yer almış olan bu düzenleme temel amacı aslında şu yapılması planlanan tesisim veya faaliyetin yapılmadan önce etkilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Yani örneğin bir termik santral yapılması düşünüyorsa veya bir madencilik faaliyeti yapılması düşünüyorsa o bölgenin yapılması planlanan bölgenin içerisinde yaşayan canlılar, bitki türleri, hayvanlar ve oradaki hava kalitesi gibi değerlendirmelerin baştan incelenmesi ve o bölgenin buna uygun olup olmadığının araştırılması, tesis işlemeye başladıktan sonra da etkilerinin olası çevresi etkilerinin nasıl azaltılacağına dair somut teknik verilerin baştan ortaya konması ve tesis kapandıktan sonra da hatta e, rehabilitasyon süreçlerinin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bunları planlayan ve bunun sonucunda da eğer çevresi etki değerlendirme süreci sağlıklı tamamlanmışsa ve etkiler gerçekten azaltılabilecek veya hatta, hatta yok edilebilecekse e, karar vericilere bu konuda bilgi sunan teknik bilimsel bir doküman. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Halkın katılımını da öngören bir doküman. Yani o bölgede yaşayan yurttaşlar veya o ülkede yaşayan bütün insanların görüşlerini, fikirlerini de alan bir çalışma, bir planlama süreci. Evet. Dolayısıyla bir tek başına bir rapor veya bir belge, izin belgesi olarak algılamak lazım. Ama tabii bizim ülkemizde gerek yatırımcılar gerekse çeşitli dönemlerdeki siyasetçiler bunu bir belge, bir engel, bir bürokratik sorun olarak dile getirildiler. Ve bunu sürekli olarak bypass etme yönünde adımlar atmaya çalıştılar. Evet. Ama aslında düzgün işletildiği zaman çok daha sağlıklı yatırımların yapılmasını sağlayan, daha sonrasında çevresi etkiler nedeniyle oluşacak olan maliyeti baştan azaltabilme kapasitesine sahip olan bir çalışma. Bu doğru yapıldığı zaman çok daha sağlıklı bir çevrede yaşama hakkında kavuşabiliyoruz. Burada başka önemli bir konu daha var. Eğer çevresi etkiler sürecini doğru yapmazsanız bir tesise dair, daha sonra tesis faaliyete geçtiği zaman, bu tesisin çevresi etkilerini değerlendirmekte de ve denetim yapmakta da çok ciddi şekilde zorlanırsınız. Çünkü baştan öngörmediğiniz e, bir sonuçla karşılaşma ilişkiniz vardır. Bu aynı zamanda e, bu ülkede iki e, envanterin de oluşturulmasını da sağlar. O yüzden çevresi etkilerin değerlenmesi süreçte tesisler yapılmadan önce mutlaka sağlıklı bir şekilde yapılması gereken bilimsel bir süreç. Evet. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Evet. Peki... E Amerika'da 1969'da e, gündeme geldi dedin. Herhalde Avrupa'ya gelişi biraz daha e, sonrası biraz evet. daha geç. E, belki hani onunla birlikte e, Türkiye'de ne zaman e, konuşulmaya başladı? İlk ne zaman gündeme geldi ve işte bugüne e, gelen serüvenini istersen e, biraz da ele alalım. Tabii. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 1969 yılında girdiğinde çok net bir şekilde şunu söylüyor. Ulusal çevre politikası kanununda bu ifade yer alıyor ve e, olumlu kararı olmadan herhangi bir yatırma başlanmaması, ihale dahi yapılmaması vurgulanıyor. Bu çok ileri bir adım. Hı hı. E, Avrupa Birliği ise tabii çeşitli ülkeler kendi kanunlarında kurallarında uygulamalar yapıyorlar ama birlik düzeyinde yani Avrupa Birliği düzeyinde 1985 yılında ilk defa. Bir direktif ortaya çıkıyor ve bu sadece senin de dün yazında belirttiğim gibi 3 defa değişikliğe uğruyor. Evet. Yani 1985 hı hı. yılından sonra günümüze kadar sadece 3 defa değişikliği oluyor ve en son değişikliği de 2014 yılında yapılıyor. 2017 yılına kadar da ülkeleri süre tanıyorlar uyum sağlamaları için. Hı hı. Fakat bizim ülkemizde tabi birazcık daha geriden takip ediyoruz ama tabii bizim çevre kanunumuz, işte anayasada, anayasadaki çevresel düzenlemelerimiz de 1983 83 Anayasası'nda ilk defa yer alıyor ve çevre kanunu bunun üzerinden yapılandırılıyor. Kendi kanunumuzda bir çevresi etki değerlendirme yönetmeliğinin hazırlanması gerektiği ifade ediliyor. Fakat bu ifade 1993 yılında ilk defa karşılık buluyor ve ilk bizim çevresi etki değerlendirme yönetmeliğimiz 1993 yılında çıkıyor. Evet. Ondan sonra da tabii... Birçok değişikliği oluyor. Bunları şöyle özetlemek gerekirse 22 yılda toplam 18 değişiklik oluyor. Bunların 7, 7 tanesi de ana değişiklik. Yani 7 defa baştan aşağı yönetmelik yazılıyor. Hı hı. Ve işin ilginç tarafı bu değişiklikler özellikle 2002 yılından sonra yapılmaya başlanıyor. Her gelen bakan işte Sayın Osman Pepe döneminde yönetmelik baştan aşağı tekrar yayınlanıyor. Sayın Veysel Yolu'da dünyada tekrar hmm. yayınlanıyor. Baştan aşağı değişti diyor. Final dönem döneminde tekrar sıfırdan yayınlanıyor. İdris Küçücü döneminde de yeniden yayınlanıyor. Hmm. Şimdiki bakanımız da yine bunun benzer bir sinyaller vermeye başladığı işte geçtiğimiz haftalarda. Evet. Dolayısıyla e, bir çevre politikası ve çevresel etki değerlendirme sürecinin uzun solukluluğu Türkiye'nin çevre sorunlarını çözmeyi hedefleyen, yatırımcının da bir yanını önünü açmayı hedefleyen bir yapıya sahip olmadığını görüyoruz. Çünkü şunu söylemek de lazım, biraz önce sen de çok doğru bir şekilde ifade ettin. Yatırımcı da bu işten mağdur, halk da bu işten mağdur, ekoloji de, canlılar da bu işten mağdur. Hatta bürokratlar da mağdur. Çünkü ciddi bir belirsizlik var. Evet. Sürekli bir değişiklik, sürekli bir revizyon, sürekli bir bypass süreci yaşanıyor. Ve bu bir belirsizlik yüzünden de herkes gerçekten mağdur duruma geliyor. O yüzden de bunu artık hani bu tartışmaları sonlandırıp sağlıklı bir sürece girmek bunu orta uzun vadeli olarak yönetmeyi hazırlamak gerekiyor. Evet. Peki yani bu esas itibariyle bu kadar çok bu yasanın yönetmeliğin değişikliğe uğraması bu kadar çok bypass edilmeye çalışma, çalışılması. En başında sen çok güzel bir şekilde ifade ettin esas itibariyle çed raporları ne için lazım? Aslında çok uzun vadeli planlamaları sadece bugünü değil geleceği de düşünen planlayan çok önemli belgeler bunlar ki doğru düzgün yapıl daha sonra delitim aşamalarının da e, düzgün işleyememesine e, sebebiyet veriyor baştan e, planlama e, doğru olmadığı için. Peki neden bu kadar çok e, bypass edilmeye, e, bu kadar çok ayak bağı olarak e, görülmeye ee, ...devam ediyor. Yani özellikle de... ...bu yaşadığımız belki son 10 yıllık süreçte... ...hız mı? Yani bu... E, ...biraz belki ekonomik politi ekonomi... ...politikalarının getirdiği... E, ...hızlı olma, yatırımları... ...bir an evvel bitirebilme... E, ...gayesi mi yatıyor... ...bunun altında? Tam anlamıyla o olduğunu söyleyebiliriz. E, çünkü Türkiye tabii diğer birçok... ...ülkede olduğu gibi, kalkınma bilinci... E, ...çevre bilincinden... ...daha hızlı ilerliyor. yani Çevre bilincimiz Hı -hı. bizim üzerinden geriden geliyor... Bu nedenle de yapılan düzenlemelerin genellikle ekonomik kalkınma odaklı olduğunu, yani e, tesislerin, faaliyetlerin hızlı bir şekilde Türkiye'de e, yapılması odaklı olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük örneğini de zaten 25 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan son chat yönetimini gördük. Örneğin biliyorsunuz Türkiye'de şu anda şehir hastaneleri e, yaklaşım var. Ankara'da iki tane bir ve ettikli şehir hastanesi. Devasa yapılar yapılıyor. Hı hı. Bunlar e, işte 110 megawatt değerinde, ee, bir doğalgaz şehir santrali niteliğine sahip işte günde 50 bin kişinin kullandığı çok büyük komplike yapılar. Benzer yapılar işte Adana'da da yapılması planlanıyor falan. Şimdi bunların önünü açabilmek için örneğin son yönetmekte hastaneleri tamamıyla çet sürecinden muaf tuttular. Ek ee, et bir etki listelerinin dışında tuttular. Mesela bu bir örnek olarak denilebilir. Evet. Diğer bir örnek örneğin konuş sahaları. Şu an Antalya bölgesinde 25 tane konuş sahası yapılması yönünde çalışmalar hı hı. yapıldı ve suyu çok yoğun bir şekilde tüketen bu sağların ekolojik anlamda sıkıntılı bir konu olduğunu, küresel ekliğin değişikliği problemiyle de aslında daha kontrollü olması gerektiğini biliyoruz. Ama örneğin golf tesisleri de yine bir zorunluluk olmaktan, bu konuda bir çevreselik değerlendirme zorunlu olmaktan da çıkartıldı. Özel evet. bir durum e, toplu konut projelerinde de var. Örneğin eskiden 2000 konutlar üzeri olan e, tesisler çet sürecinde olmak zorundayken, şimdi bunlar bu zorunluktan kaldırıldı ve küçük proje tanıtım dosyları hazırlanarak chat gerekli değildir kararları alınarak yola devam edildi. Dolayısıyla baktığımız zaman yapılan bütün düzenlemeler Türkiye'deki işte kentsel dönüşüm TOKİ toplu konut projelerinin önünü hızlı hızlandırmak önünü açmak demeyeyim çünkü çevresi eski yerlenme süreci dediğimiz şey bir engel değil. Yani bunu da öyle algılamamak gerekiyor. Tam da deminden bir biraz önce konuştuğumuz gibi bir planlama süreci. O yüzden ciddi bir engel olarak gördüğü için blokrasi ve siyaset bunları sürekli olarak e, muaf tutmaya çalışıyor. Aslında dert hızlı bir şekilde yapabilmek. Yani çet sürecini yani, e, muaf tutup örneğin bir yıl bir gecikmeyi tahmin edememek. Evet. Halkın katılımına ve şeffaflığa tahmin edememek anlamına geliyor. Çünkü e, yurttaşların, insanların e, somut ve teknik bilgiye ulaşabilecekleri tek belge çevresel yerme raporu. Evet. Başka bir belgeden biz ulaşamıyoruz. Örneğin üçüncü e, köprüye dair teknik bilgileri biz Ulaşamadık. nerede ulaştık? İngilizce hazırlanan kredi kuruluşlarının alınması için hazırlanan chat raporlarına ulaştı evet. Yine benzer durumda Ankara'daki şehir hastanene dair teknik bilgiye ben Ankara'da yaşayan bir yurttaş olarak hiçbir yerde ulaşamadım. Bu bilgiye İngilizce chat raporlarından yani evet. kredi kuruluşlarının için alınması planından chat raporlarına ulaştık. Bu çok aslında vahim bir durum. Doğru. Yani bilginin gizlenmesi de sebep oluyor. O yüzden şeffaflık ve bilimsel bilgiyle çevrenin korunması süreci açısından çetin Sağlıklı yapılması hepimizin çok önemli. Evet. Ee, bir ara verelim. Ee, bu aradan sonra e, birkaç tane çok önemli aslında hukuk e, kararı var. E, gerek anayasa mahkemesinin gerekse danıştayın. E, ve bu e, verilen e, kararların da hukuki kararların da hiçe sayıldığıyla ilgili bazı e, gelişmeler var son döneme ait. E, onları konuşalım. Evet. L'homme sur la route Les noix dans l'océan Je le cache dans la soupe L'éloigne de ses enfants Je suis rempli de promesses Qu'on enferme dans des camps Dans des charters express Je remonte le temps Je m'appelle Sémira Il n'y a sur mon rêve à bout de bras. Ah, mais ici, c'est un crime. J'ai l'espoir comme mamie, la misère comme maman, la patrie comme ennemi. J'ai besoin d'argent. Et vole, et vole, et va. Je suis la pluie Et viens, et viens, et viens. Je suis le dernier train. les vole, et vole, Je suis la plus grande de l'exemple Et viens, et viens, et viens, Je suis le dernier drame. Je suis pas Paris, Dakar Je Dakar, Paris J'ai perdu l'homme quelque part Entre Cuba et Miami Et ma lointaine Kingston Ne fait plus partie de ma vie Je ne suis plus personne Que l'envie d'être en vie Je mets des fleurs sur le trottoir Les maris à des bruits 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda ÇED'lerle ilgili gelişmeleri Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. E, programın ilk yarısında sen e, bir takım işte muafiyetlerden e, bahsettin. İşte e, hiçbir şekilde e, farklı yatırım projelerinin enerji, e, madencilik, altyapı, büyük e, mega projeler, e, büyük inşaat projeleri e, bunların hepsinin aslında ÇED'e tabi olması gerekiyor ancak e, yatırım ve kalkınmanın e, hızlı tutulması ve bu projelerin bir an evvel bitirilebilmesi için ÇED'ler e, çok gereksiz e, kılınıyor, e, çok ciddi bir ayak bağı olarak e, gösteriliyor, çok ciddi bir engel olarak e, görülüyor hem yatırımcı hem e, bürokrasi ve siyaset tarafından. E, ve aslında bununla ilgili bu e, 18 yılda, 22 yok pardon 22 yılda 18 değişiklik dedik. Bu e, değişikliklerin de büyük kısmı son 10 yılda yaşandı. E, aslında son e, dönemde özellikle 2014 itibariyle eee ÇED yönetmeliğindeki e, tartışmalar e, hız kazanmış vaziyette. E, özellikle Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. İstersen oradan alarak e, günümüze gelelim. Bu 2014'te bu geçici üçüncü madde e, diye sürekli Hı -hı. önümüze çıkan bir e, madde vardı. Biraz ondan bahsedelim istersen yönetmelikle ilgili. Tabii. Şimdi geçici üçüncü madde denilen kavram aslında 1993 yılında iktisayar yönetmelik çıktığı zaman yönetmelik şöyle bir ifade yer alması gerekti. Bu yönetmelikten önce yatırıma başlanan, ihalesi yapılan, yani planlanmış olan bütün faaliyetler yönetmekten muaftır denildi. Tabii meşru bir şey çünkü yönetmek ilk defa yayınlanıyor. Önceki yatırımları bu muaftır tutmak meşru görülebilir. Fakat e, siyasetçiler ve işte bürokrasi ve bakanlık e, bu geçici üçüncü madde olarak ifade edilen e, muafiyetleri sürekli büyütmeye, genişletmeye ve muafiyetin kapsamını arttırmaya yönünde eğilim gösterdi. Bu eğilimlerde de yine 2002, 2004 sonrasında gittikçe artmaya başladı ve işte 3. Köprü gibi Rusu Barajı gibi İzmir Geviz Otobanı gibi çok büyük devasa projelerin de çevresi etki değerlendirme sürecinden muaf tutulmasını sağlayan bir düzenlemeydi bu. Akkuyu da vardı evet. herhalde bunun içinde Akkuyu Nükleer Santralı da vardı değil mi? Akkuyu için ayrı bir düzenleme vardı. Hani onu e, şeyden dolayı nükleer santri olmasından kaynaklı olarak bir düzenleme vardı. Ama onun içine bir yere katmaya çalıştılar. Hı hı. Daha sonra yapılan hukuki tartışmalarda bundan vazgeçildi. Evet. Ve çet yapılması kararlı evet. kurulandı. E, fakat burada tabii e, süreç e, bizim adımıza da yani çevre mühendisliği odası da bir tartışma yaratmaya başladı. Ve biz buna dava açtık. Hı hı. Dava açtıktan sonra Danıştay e, bu düzenlemeyi artık durdurdu. Ve şunu çok net bir şekilde ifade etti. 30 yıldır çevre kanunumuz var, 20 yıldır çet yönetmeliğimiz var, artık muafiyeti konuşmamamız gerekiyor gibi çok net ifadelerle bunun yapılmaması gerektiğini vurguladı. Çet yönetmeliğinde bu geçici 3. madde tartışması sonlanmış oldu. Fakat e, bize 1 Nisan'da e, tebliğ edilen bu düzenleme, yani bu karar mahkeme kararı daha kararın gibi kurumadan bakan tarafından tekrar 3-4 gün içerisinde 5 Nisan tarihinde tekrar e, mahkeme kararı yok sayılıp yönetmekte yer aldı. Bununla da kalınmadı. Çevre kanununa bir e, torba kanun kapsamına çevre kanununa bu muhafetler konuldu. Hı. Tabii ki niye konuldu? Çünkü biz tekrar dava açacaktık. Açtık da tabii ki. Bu yine de e, iddia edilecekti. Danıştay tarafından hızlı bir şekilde. Onun yerine Anayasa Mahkemesi'ne e, itiraz e, koşulları olan çevre Kanunu konmuş oldu. Biz de bilgi birikimimiz o dönemin Anı Muhafet Partisi'ne vererek onlarının da dava açmasına sağladık ve en sonunda bir yıl içerisinde Anayasa Mahkemesi de, e, bu geçici 3. maddenin artık iddia edilmesi gerektiği yönünde bir karar verdi. Fakat kararını e, ben tabii bu hukuki tartışmaları zamanla öğreniyoruz. Mühendis olmamıza rağmen artık bu mücadele içerisinde yer öğreniyoruz. Anayasa Mahkemesi kararı verdiğinde uygulanmıyormuş. Evet. E, Anayasa Mahkemesi kararı gerekçesi yayınlandıktan sonra uygulanıyormuş. Ve bu gerekçeli karar ne yazık ki bir yıl sonra yayınlandı. O sırada birçok yine muafiyet, birçok taş ocağı, işte HES projeleri falan o muafetten yararlanmaya Yararlanma devam etti ama artık şu anda Türkiye'de bir muafiyet kavramı bitmiş durumda bu sonlanmış durumda artık bu saatten sonra geçiş ücün madde üzerinden bir muafiyet tanımlanamıyor ihalesi yapılmış ve işletmeye başlamış olanlar hariç evet. onlar yine muafiyet kapsamında devam ediyor dolayısıyla geçici üçüncü madde bugün bu şekilde tamamlanmış oldu. Peki ama daha sonrasında tabii yine bu yönetmelik başka şekillerde delinmeye çalışıldı değil mi? Yine evet. bazı evet. maddelerle ilgili Danıştay'ın verdiği son karar var. Belki biraz da ondan bahsetmek iyi evet. olur. Tabii şöyle bir durum oluştu. Bu yönetmek yayınlandığı zaman bizim belki tarihimizdeki en kötü yönetmelik olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Örneğin bir tesis ben bir örnek deneyim termik santral filtre kullanacağım diye chat raporunda tarif ediyor fakat bu filtreyi kullanmıyor kullanmadığı tesis edildikten sonra normalde önceki yönetmekte 90 gün içerisinde bu uygunsuzluğun gidebilmesi gerekiyordu yoksa tesis kapatılıyordu en son yönetmekte sınırsız bir şekilde zaman tanındı ve mahkeme bunu iptal etti bakanlıkta bu iptal üzerine bu sefer sınırı bir yıla olarak tanımladı. normalde 90 günde önceki yönetmekte bunun gibi e, yine böyle bir takım sıkıntılı düzenlemeler yapıldı. Başka bir e, problemli konu chat raporu içerisindeki verilerin bilimselliği konusunda imkileme yapılmayacağı ifade edildi. Önceden e, chat yönetimi içerisinde bulunan bir ifadede de bu raporu inceleyenler e, buradaki chat raporu içerisindeki verilerin doğruluğunu e, kontrol etmekle yükümlüdür deniyordu. O ifadede kaldırdılar. Yani artık chat raporlarının e, bilimselliği, Teknik verilere dayanıp artık e, sorgulanmak zorunda değil. Zaten e, özellikle termik santrallerin e, hava gazı, e, baca gazı modelleme çalışmalarının da hataların sürekli tekrarlanması ve bu hatalara rağmen chat saporlarının hala onaylanıyor olması da bize bu uygulamanın e, hayatın içini gösteriyor. Tabi herhalde zaman aldı diye düşünüyorum Pelin. Bir evet. iki dakikamız var. evet. Şunu da söylemek istedim. Yani çok ilginç olaylar oluyor Türkiye'de. Bu chat süreciyle ilgili bir kavga üzerinden gidiyor. Ama geçtiğimiz günlerde Ödemiş'te hmm. bir madencilik e, faaliyeti yapılması planlanıyor. Ve Ödemiş'in belediye başkanı da e, AK Partili bir belediye başkanı. Yani mevcut siyasi iktidarın e, partisinden bir belediye başkanı. Hmm. Ve orada madencilik tesisi yapılmasını istemiyor. Halkı da istemiyor. Kendisi de istemiyor. Evet. Ve orada bir halkın katılım toplantısı, chat halkın katılım toplantısı yapılması planlanırken... Bölgenin tamamını yani ödemişin tamamını ilaçlatıyor. Bölgek ilaçlatıyor ve chat toplantısının yapılmasını engelliyor. söylüyor biliyor musunuz? Yani bir İktidar Partisi'nin de bir BNH Başkanı kendince çözüm üretmeye çalışıyor bu şekilde. Evet. Chat sürecinin devam etmemesi uygun bulmadığı için. işte bu, bu tartışma bu kavganın artık son bulması ve Türkiye'de sağlıklı bir chat sürecinin işletilmesi gerekiyor. gerekiyor. Artık ben evet. zannetmiyorum ki Çevre ve Şehircik Bakanımız ÇED'i bypass eden bir kanun düzenleme yapmayı öngörsün. Ben böyle bir şey olacağını inanmak istemiyorum. Onun olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü meslektaşlarımız da bu oranda yoğun çalışıyor. Düzgün işler yapmak istiyorlar. Evet. Fakat bakanlık burada kontrolü daha farklı yapamadığı için e, yurttaşlar da mağdur oluyor. Yatırımcı da mağdur oluyor. İşte davalar açılıyor. Çünkü çek raporu anlamsız, yetersiz ve halkın katılımı yeteneği sağlanmıyor. Yurttaşlar tepki veriyorlar. Tepki verecekleri tek yerde mahkemeler. Başka yerde veremiyorlar. Evet. E, bu davaların açılmasının sebebinin de aslında Çevre Şehircik Bakanlığı kendine de sorgulaması gerekiyor. Ben gerçekten bu raporu ne kadar inceliyorum sorusunu sorması gerekiyor. Bakın bunun en büyük örneği de Alpin Cerah Tepe'deki madencilik tartışması. Örneğin geçtiğimiz yıllarda bir çet raporu vardı iptal edildi. O iptal edilen raporu da Çevre Bakanlığı çok iyi savunuyordu. İptal edildikten sonra şimdi TRT'lik projesi eklediler daha az etki yapacağız dediler. Bu raporu da çok iyi savunuyor Çevre Bakanlığı. Başta neden telefik projesinin telefet bildirimi Çevres Bakanlığı olarak niye bu soruyu sormak zorundayız? Çok büyük yüzden... tartışmalı konular bunlar. Evet, evet, evet, evet. Aynen o yüzden de hani artık bu işin durması biz de önümüzdeki günlerde yine Sayın Bakan'ı ziyarete gideceğiz. Hı hı. E, bu çet sürecinin sağlıklı hale getirilmesi için hem e, bu mağduriyetlerin gider, giderilimi hem çevrenin, doğanın korunması hani daha fazla yatırımların yapılabilmesi için e, destek vermek istediğimizi dile getireceğiz. E bu evet. mücadeleye devam edeceğiz sonuna evet. kadar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu'nu ağırladık bu hafta ekonomi ekolojide. Çetlerle ilgili son süreçleri son meseleleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji